Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Özlem Altınkaya Genel'e teşekkür ederiz. Su hakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce Merhaba Su Akın'a hoş geldiniz Ben Akgün İlhan Ben Nuran Yüce Dün 5 Haziran Dünya Çevre Günü'ydü 1972'den bu yana bu 5 Haziran Dünya Çevre Günü olarak kutlanıyor Ancak aradan neredeyse yarım asır geçmiş Ama baktığınız zaman çevresel yıkım Büyüyor, dallanıp budaklanıyor. Dünya Sağlık Örgütü de bu vesileyle bir açıklama yaptı. Bunun suyla ilgili olan verilerine baktık biz. E, net bir şekilde görüyoruz hani böyle bir yıkım olduğunu. İnsan için en önem e, önemli yaşam kaynaklarından biri su. Ve bunun kirlenmesi günümüzde insanlığın karşı karşıya olduğu en ciddi ekolojik tehditlerden biri demiş Dünya Sağlık Örgütü. E, pardon Dünya Sağlık Örgütü. Göller, ırmaklar, okyanuslar gibi su kaynaklarında zehirli ve kirli maddelerin karışmasıyla kirlenen sular insan hayatını tehdit ediyor. Su kirliğinin en önemli nedenleri arasında şehir kanalizasyonları ve endüstriyel atıklar bulunuyor diye bir açıklama yapmıştı. Evet, devamındaydı yanılmıyorsam Birleşmiş Milletler'in verilerini de e, özetlemiş Dünya Sağlık Örgütü evet. dünyada halen e, 663 milyon insan... İnsanın içilebilir suya erişimi bulunmadığı, yaklaşık 1.8 milyar insanın da pis su kaynaklarını kullandığı ifade ediliyor. 1990-2015 yılları arasında iyileştirilmiş su kaynağına e, erişimin %76'dan %91'e çıkmasına rağmen su kıtlığı dünya nüfusunun %40'ını etkiliyor ve bu oranın gelecekte daha da artması bekleniyor denmiş. Kirli sular, ishal, kolera, dizenteri, tifo ve çocuk felci gibi hastalıkların yayılmasına neden olduğu Kirli suların içme suyu olarak tüketilmesinin yol açtığı hastalıklar nedeniyle her yıl dünyada beş bin kişinin yaşamını yitirdiği de bu verilerin arasında yer alıyordu. Evet. Yine çocuk ölümlerine ilişkin veriler de vardı. Bunları sık sık aslında ha. dile getiriyoruz. Her gün yaklaşık bin çocuk önlenebilir. Evet. ...su ve temizliğe bağlı, e, bağlantılı, ishal gibi e, hastalıklar nedeniyle yaşamını yitiriyor. Evet. E, su kirliliği tabii sadece insan hayatını etkilemiyor. Aynı zamanda okyanuslardaki hayatı da ciddi anlamda tehdit ediyor. Bunlardan da bahsedilmiş. İnsanların ürettiği atık suların yüzde sekseninden fazlası... ...hiçbir arıtmaya tabi tutulmadan nehirlere veya denizlere bırakılıyor. Organik materyallerin ayrışması suda çözünen oksijen miktarının azalmasına neden oluyor... Dolayısıyla suların ısınması da suda çözünmüş oksijen miktarını da düşürdüğü için çözünmüş oksijen miktarının düşmesi suda bütün hayatı aslında e, öldürmüş Öldürüyor. oluyor. Evet. evet. Şimdi bu tablo içerisinde e, Dünya Çevre Günü nedeniyle ilgilerde, yetkililerde e, açıklamalarda <gülüyor> bulundular. E, Türkiye'de de e, çok sayıda açıklama yapıldı. Bunlardan bir tanesi de e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. ...tarafından yapıldı. Çevre gününe ilişkin mesaj... ...yayınladı. Ee, o mesajı bir kısmını... ...aktarmak isteriz. Şöyle söylüyor Tayyip Erdoğan... ...gelecek nesillere daha yeşil bir dünya... ...bırakmak için tüm vatandaşlarımızı... ...duyarlı olmaya... E, ...çağırıyorum. Dedikten sonra aynı zamanda şunu... E, ...eklemiş. Uluslararası Türkiye uluslararası anlaşmalar... ...çerçevesindeki sorumluluklarını... ...her zaman yerine getiren... Çevre sorunları konusunda yapılan çalışmalarda öncü rol üstlenen 2023 e, hedefleri de bu e, doğrultuda sürdürülebilir kalkınma anlayışına dayalı olarak belirlenen bir ülkedir demiş. Evet Demiş ama. <gülüyor> evet şimdi e, hem Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerini aktardık. Şimdi işte e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasını aktardık. Çelişkiler zaten e, hemen ortaya çıkıyor ama bir kaç veri daha aktaralım değil evet, mi? Evet aynen öyle yapalım. Şimdi e, böyle diyor 2023 hedeflerinin sürdürülebilirlik kalkınma anlayışına bağlı olarak yapıldığını söylüyor ama bu kalkınma hedeflerini biz her zaman e, dile getiriyoruz programlarımızda da. Hep şundan bahsediliyor işte Türkiye'nin hidrolik potansiyelinin yani su varlıklarının yüzde yüz kullanımı. Ya da o, yerli kömürün. Ya da yerli kömürün. İşte bunların hepsi hani sonuçta doğayı, suyu, e, havayı kirleten ve orada başka hiçbir şeyin yapılmasına e, izin vermeyen faaliyetler. Yani bunlar olduğu sürece ekonomik üretimin büyümesinden başka bir şeye odaklı olmayan bu kalkınma hedefleriyle çevre korumak imkansız. Hatta ha. tam tersi hızlıca tüketiyoruz. Yani. Evet Hı. e, çevreyi koruyan, kısmen koruyan yasaların ortadan kaldırıldığını Aynen. yeni düzenlemelerle ha. örneğin. E, büyükşehir Kanunu, Madde 80, Varlık Fonu, en son e, geçtiğimiz haftadan beri gündemimizi yoğun bir biçimde teşkil eden bu zeytinlik yasası hı hı. gibi düzenlemelerle e, var olan koruma alanları... Tamamen e, piyasanın e, kullanımına açılmış durumda. Yani sanayi ve işte kentleşme neyse Hı -hı. yapmak istedikleri o alanlarda faaliyet sürdürmelerine olanak tanıyacak şekilde yeni düzenlemeler yapılıyor. E, bu dünya çevre gününde de buna karşı çıkanlar, e, Hı -hı. çevre aktivistleri, işte yerelde mücadele eden insanlar, insan hakları aktivistleri, odalar muhtelif açıklamalar yaptı. Hmm. Ee, 5 Haziran Dünya Çevre Günü kutlanacak bir gün değildir. Aslında bir mücadele günü olması gerekiyor. Çünkü var olanları elimizden hızla yitiyor. Ee, buna ha, karşı e, çok ciddi bir mücadele sergilememiz gerekir. Bu bir yaşam mücadelesi haline dönüştü e, diyen açıklamalar oldu. Evet. Şimdi e, hal böyleyken ülkede e, dünya e, çevre gününden... E, evet sen bir şey söyleyeyim. E, söyle. Bu açıklamalardan en fazla... Demeyeyim ama belki de işte e, bir sanatçı olmanın getirdiği e, tanırılık, bilinirlik ya, evet, yüz, yüzünden. Evet, e, Tarkan'ın bir açıklaması olmuştu. Bu zeytinlik kanununa ilişkin olarak, e, kanun tasarısına ilişkin olarak. E, yani kesmeyelim demişti. Hı hı. E, zeytinlikleri harap... Bir hayat... atmış. Evet, evet, bir tweet atmıştı. E, onun üzerine Sanayi Bakanı e, bir e, karşı hı hı. yanıt verdi ee, Tarkan'ın zeytinlikleri mi varmış ne yapacakmış zeytinlikleri diye evet. bir açıklama yapmıştı ama şimdi bu da örneğin Cumhurbaşkanı'ndan e, açıklamasından çok çelişir nitelikte çünkü evet. e, Cumhurbaşkanı diyor ki vatandaşlarımız çevre konusunda duyarlı Hı. olmalı e, duyarlı olmalarına çağırıyoruz böyle bir çağrı yapmıştı Tam da duyarlı bir vatandaş olarak Tarkan zeytinliklerin önemini ifade Hı -hı. eden bir açıklama yapıyor. Sanayi Bakanı ise. Böyle bir cevap. Veriyor yani. <gülüyor> yani zeytinlikleriniz <gülüyor> mi var diyor. ki e, bunu evet. koruyorsunuz diyor. Oysa e, zeytinliklerin bizim olmasına, mülkiyetinin bizim olmasına gerek yok. Onlar olduğu için biz hayattayız. Yaşamaya devam ediyoruz. E, bu bilinçten davrandığımız için itiraz ediyoruz kesilmesine, yok edilmesine. Aynen öyle. Şimdi bütün bunlar olurken geçen hafta aynı zamanda yine bu konuyla ilgili sayılır. Hepsi birbiriyle alakalı. Şöyle bir haber gündeme düştü. Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu bir kongrede 3. su kayıp ve kaçakları Türkiye forumuna katılmış. Orada diyor ki bizim istatistiklerde %35 olarak görünen Türkiye'deki kayıp kaçak su oranı bizim tespitlerimize göre %50-55 civarındaymış. Bu gerçekten çok korkunç bir şey diyor. Ben anlamıyorum şimdi bir ülkenin bakanından bahsediyoruz işte Orman ve Su İşleri Bakanı. Ama bu gerçekten böyleymiş. Yani siz yıllardır yüzde 35 diyorsunuz, yüzde 47 diyenler de oluyor tabi. Sonra diyorsunuz ki bir gün ha, bizim düşündüğümüzden daha fazlaymış yüzde 55. Yani yarısından fazlası suyun. E, kayboluyor. Daha bizim çeşmelerimize musluklarımıza gelmeden kayboluyor. Bu çok önemli bir şey. Yani biz su varlıklarımızı koruyamazsak ha böyle kayıp kaçaklarla bunları kaybedersek daha çok baraj yaparız. Daha çok böyle e, nehir yatağını kuruturuz. İklim değişikliğinin de o sorunun da bir parçası oluruz. Dünya Çevre Günü'nde bunu da birazcık hani ele almak istedik bu konuyu. Evet. Aynı toplantıda devam niteliğinde e, şöyle şeyler de ifade etmiş. Zaten burada da başka bir ...problem ortaya çıkıyor. Ee, Şeyfi'nin farkındalar. Tabii ki su kaçaklarının önlemek gerektiğini... ...kendileri de ifade ediyorlar. Hı hı. Ee, bunun için yenilemek gerekir deniliyor e, boruları. E, su zengini olmayan Türkiye'de suyun tek elden... ...ve çok iyi yönetildiğini de ifade etmiş hı hı. E, Eroğlu. ve Daha dün akşam e, bütün Türkiye'de... ...şehirlerin su durumu nasıl, herhangi bir kritik durum var mı diye baktım diyor. Birkaç ilde su sıkıntısı olma ihtimali var. Buna karşı hangi tedbirlerin alınması gerektiğini belirledim diyor. Şimdi evet. e, yıllarca senin de az önce ifade ettiğin gibi yüzde otuz beşlerde kayıp oranını ifade ederken hmm. bir gün yüzde elli elli beş olduğunu fark eden birisi bakan, e, bakan <gülüyor> e, sonrasında e, bütün şehirlerin ne kadar e, suya ihtiyacı olduğunu nerede ne problem olduğunu Bildiği bir sistemin de olduğunu iddia ediyor. <gülüyor> ee, burada çok ciddi bir e, şey var. E, bilgi kirliliği mi diyelim? Çelişkili bir... Aynı e, ağızdan çıktı, inanmakta zorlandığınız cümleler. Aynı mılar? konuşma metnin <gülüyor> evet. içerisinde. Hani bir gün sonrasında, aynen, bir aynen. gün öncesinde Aha. falan da değil. Aynı konuşma metnin içerisinde. Burada bir inandırıcılık e, <gülüyor> sorunu söz konusu. E, ki Türkiye'de işte şehirlerin... Bir sorun olup olmadığına ilişkin daha programın içerisinde verileri de aktaracağız. Çünkü evet. birden fazla ilde sorun var. Evet. Şimdi onlardan bahsetmeden önce yine devam ediyor. Yine bir çelişkili aynı toplantıda aynı kişinin kısa bir süre içerisinde söylediği sözlerden bir tanesi diyor ki... ...büyük şehirlerde bir kaynağa bağlı olmak doğru değil. Su kaynağından bahsediyor. Yedek kaynakları da devreye sokmamız gerekir. İstanbul'da bugün akıyorsa su akıyorsa yedeğinin yedeğini planladığımız içindir. Hani 2071'e kadar suyumuz var deniliyordu ya. Kısa süreli çözümleri terk edelim. 30-40 yıl sonrasını düşünerek çalışmaları yapmak gerekiyor demiş. Ama şimdi baktığımız zaman hiç durum öyle değil. Sürekli böyle hani ne kadar suya ihtiyacımız varsa işte gideriz. Eee Kocaeli'nde bir yeni baraj yaparız. İşte Ergene havzasında bir tane daha baraj yaparız falan. 185 kilometre öteden Melenden su taşırız gibi çözümler yapılıyor. Şimdi Türkiye zaten Akdeniz havzasının içerisinde yer alan yani hı hı. iklim değişikliğinden en fazla etkilenen bölgelerin başında gelen bir bölgenin içinde bir havzanın içinde bir ülke. Ve 4-5 senede bir kuraklık yaşanıyor bu ülkede. Şimdi 40 sene sonrasını biz tahayyül bile edemiyoruz. Bırak 40 sene sonrasını 10 sene sonra. Şimdi siz bu barajları yapacaksınız. Yağmur yağmazsa ne olacak? Neyle dolacak bunların için? Bunlar hiç düşünülmüyor. Sadece hı. burada hani. Birer cümle olarak yer alıyor. İçi boş cümleler. Hı -hı. Bir de e, bu konuşmasının sırasında e, işte bu işle sorumlu olanlara kullanılabilir suyu vermek e, ve temiz su vermekten yükümlü diyor e, yerel yönetimlere ya da su evet. idari Hı -hı. birimlerine. E, burada hassas olmak lazım. Kullanılabilir e, su dediğimizde sadece hani e, temizlik amaçlı... Hı -hı. Kullanabileceğimiz bir sudan bahsediyorsa Bu eksik bir hizmet Anlayışı ee, Ki sadece buna odaklanmış durumdalar Yani suyu Musuzumuzdan akıyorsa yeterli. Onu da işte senin söylediğin gibi e, aslında yedekleyerek e, gerçekleştiriyorlar. Ama bunlar kalıcı çözümler hmm. değil. Yani 30-40 yıl e, ötesi dedikleri şeyi bile karşılamayacak nitelikte su temin projeleri. E, az önce Akgün'de ifade ettiği gibi bu barajların dolma meselesi e, gibi bir şey var. Karşımızda sorunu var. Evet. E, ama içilebilir nitelikte su yu ifade edilmiyor yani bu Hiç artık adı evet kalkmış Aynen. durumda içilebilir nitelikteki su tamamen ambalajlı sulara Hı -hı. E, havale edilmiş durumda musluk suyu e, kullanım amaçlı su olarak e, temini edilme Durumunda bu ise eksiktir. Yani bunun evet. altını çizmek lazım. Kesinlikle. Bu ekolojik Hı -hı. bir yaklaşım değildir. Ambalajı sı e, ekolojik bir çözüm yöntemi değildir. İnsani ekonomik bir çözüm yöntemi de değildir. Bunun altını çizmek lazım. Oysa e, görev e, sorumluluk alanlarını sınırlandırdıklarını da e, görüyoruz açıklamalarında. En başından sınırlandırıyorlar çünkü oraya hiç bulaşmıyorlar. Yani içme suyuna hiç bulaşmadan işi götürelim diyorlar. Şimdi şey aslında başı başına hani yüzde otuz beşe indi diye konuşuyordu bir zamanlar yüzde elli beşi bırakın yüzde otuz beş de çok büyük bir kayıp miktarı yani şimdiye kadar demek ki hani ne yaptıklarını çok bilmiyorlar yaptıkları işten haberleri yok yüzde otuz beş nereye yüzde elli beş arada yüzde yirmilik bir fark var. Şimdi, Bunda e, şunu... da bir hedef belirlemişlerdi aslında 2014 evet, yılında. Evet. Hı -hı. 2014 yılında şey demişlerdi hani 2014 yılından itibaren bir genelge ile birlikte belediyelerin 5 yıl içerisinde su kayıp oranlarını en fazla %30'a çekmeleri için bir çalışma yapması gerektiği bildirilmişti. Ama bu genelgeyi tabi ciddiye alan çok az belediye oldu. O evet, burada da kaba bir hesap yapacak olursak şimdi e, kayıp miktarı %35 civarında hmm. e, belir. Biliniyormuş bir tarihe kadar yakın bir tarihe <gülüyor> kadar evet. ee, bunu beş yıl içerisinde 2014'te e, belirlemişler beş yıl içerisinde bitireceğiz diyorlar ee, önümüzde kalmış bir buçuk sene aynen kayıp miktarı Hı -hı. yüzde otuz beş değil de yüzde elli elli beş olduğu öğrenilmiş durumda bir buçuk yıl içerisinde hani yüzde otuz beşten yüzde otuza inilmemiş durumda eee bir buçuk şimdi yılın içinde yüzde 55 ya da 50'den 30 e, yüzde 30'a inme hedefi e, kullanın, söyleniyor. Bu aradaki iki buçuk yıl içerisinde hiçbir şey e, yapılmadığı anlaşılıyor. Evet şimdi e, suyun kaybedilmesi çok büyük bir hani bu kadar e, su varlığı aslında hiç de çok olmayan bir ülke için çok büyük bir kayıp ama Şimdi bu boruların yenilenmesi kesinlikle evet. gerekiyor. Zaten Veysel Erol da kendisi de söylemiş. Biz de yıllardan beri söylüyoruz. Sadece biz değil bütün işte odalar söylüyor. Bütün hareketler bunların altına çiziyor. Bu boruların yenilenmesi lazım. Ama bu sadece hani kayıp kaçak meselesi değil. Aynı zamanda bir de hatırlarsanız 2015'te Adana'da asbestli su boruları gündeme gelmişti. O Adana'da şebeke sisteminin 321 kilometrelik kısmı asbest içiriyor. Yani Dünya Kanser Araştırma Fonu zaten diyor kesin olarak kanserojen madde asbest diye. Buna rağmen bu bu maddeyi biz bir türlü ülkeden atamıyoruz. Üstelik kullanımı dünyanın pek çok ülkesinde çoktan veridir. 20 30 senedir yasak. Evet. Türkiye'de Türkiye. ise 2011'den bu yana. Evet. Ona rağmen biz bu asbestten bile kurtulamıyoruz. Yani bunun için de yenilenmesi lazım bu arada... Evet. Yani şimdi rakamları da ifade edince inanmak zor oluyor. Yani Kesinlikle. az bir miktarda değil yani ee, Sayıları aktarmaya çalışalım. Hı -hı. Türkiye'de dokuzun il ve ilçelerde sayısı tam olarak bilinmiyor ama dokuzun evet, e, üzerinde olduğu söyleniyor. 60'a yakın ilde dokuzun e, üzerinde de ilçede e, asfetli borunun kullanıldığı e, ifade ediliyor. Denizli, Bodrum, Kırşehir yani böyle ufak tefek yerler de değil bunlar. Evet, evet. Onu da e, söylemek lazım. Ee, Turistik yerlerde mesela Datça'da Orası daha ilginçti Yani evet. millet imza kampanyası yapmayı, yaparak Hı -hı. 2014 yılından bahsediyoruz evet. Yani. evet ve onun sonrasında da işte İller Bankası e, Asbestli boruların kaldırılması için e, Bir kredi verebileceğini açıklamıştı Biz zaten Change.org üzerinden düzenlenen bir imza kampanyasından bahsediyoruz Datça asbesti hak etmiyor diye hı hı. başlamıştı bu imza kampanyası. Evet. Onun dışında da başka illeri de e, sayabiliriz. Ama e, şimdi Dünya Sağlık Örgütü tarafından yasaklanan, dünyada 20-30 e, yıl önce kullanımı hı hı. yasaklanan, Türkiye'nin 2011 yılında evet kullanmayacağım dediği şeyi hala savunan belediyeler de var. Yani gerekli görmüyor değiştirmeyi. Evet, veya param yok diyor paramız yok bütçemiz yok diyor sanki bundan daha önemli bir şey olabilirmiş gibi o bütçeyi kullanmak için halk evet. sağlığı söz konusu yani Buna bu, bu belediyelerin de Türkiye'de olduğunu e, ifade etmek gerekiyor Ya Nuran sadece belediyeler de yok şeyi hatırlayalım 2014'te Ankara'da sular sapsarı akıyordu o dönemi belki bazı dinleyicilerimiz hatırlar. Şimdi dönemin Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu Ankara'daki o şebeke suyunun temiz olmadığı iddialarına karşı bir beyanat verdi. Şöyle demişti. Dedi ki ben şahsen damacana suyu içiyorum, damacana suyu kullanıyorum, şebeke suyunu kullanmıyorum demişti. Yani birebir bunu söylemişti. Ve aslında hani <gülüyor> bu Sağlık Bakanı olarak bu birinci sorumluluğu olmasına rağmen böyle bir sorunun altından... E, mesleki sorumlundan sıyrılı vermişti. Biz de şey yapmıştık o dönemde. Bakanın tavsiyesini ciddiye alırsak bakalım hani biz de her şey için damacana kullanırsak ne kadar para harcamamız gerekiyor hesapladık. Bir ayda kaç ton su tükettiğimizi su faturamızdan zaten kontrol edebiliyoruz. Ortalama 4 ton. Bunun hepsini damacana suyla e, şey yaparsak hı hı, hani karşılasak, İstanbul'da zaten 19 litrelik damacana suyun damacana'nın en ucuzu bile 7 TL civarında. Bu da aylık 1457 liralık bir su faturasına denk geliyor. Asgari ücretin 1400 TL olduğu bir ülkede yaşadığımızı unutmayalım. Bu ülkede bu parayla geçinen insanların sayısı 6,5 milyon civarında onu da söyleyelim. Şimdi eski ba Sağlık Bakanı'nı dinleyip bireysel çözümler ararsak bu büyük meseleye... ...yemeyip içmeyip nefes almayıp bizim suya su parasına böyle çalışmamız lazım. Evet. Yani bu şebeke suyunun kalitesini yükseltmek için asbestli e, boruların yenilenmesi gerekiyor. Çatlak patlak kısımların tamir edilmesi, yenilenmesi gerekiyor. Kayıp miktarlarının e, minima indirilmesi gerekiyor. E, bunlar yapılması gereken şeyler. Bunlara ilişkin gerekçe sunmak diye bir şey olamaz. Yani Aynen. belediyelerin Hı -hı. kimisi e, işte mali... E, Kaynaklarının yetersiz olmasından dolayı ya da altyapı yenilemelerinin çok pahalı olduğundan dolayı bütçelerin azlığını ifade ederek bu e, görev ve sorumluluklarını yerine getiremediklerini ifade ediyorlar ama bu e, belediyelere dahi bırakılmayacak bir mesele yani Kesinlikle. bu bütçe kısmında eksikse belediyelere finansman olarak destek olunması gerekiyor ee, ama şu anda daha öncelerinde bunu e, organize eden iller bankası bu alt yapı hizmetlerini finanse eden projelendiren iller bankası vardı ama şimdi iller bankası e, aslında bu tür işleri e, Hı -hı. belediyelerle e, su işletmelerini bir araya getiren bir evet. merkez halinde çalışır hale gelmiş durumda o ise bir başka soruna yol açıyor Evet e, suyun e, Aslında su hizmetlerinin özelleştirilmesi e, anlamına gelen bir başka yere sevk ediyor belediyeleri o saatten sonra da Zaten artan su faturaları. faturalarından çıkıyor Evet, evet e, yine de e, yani özele de devredilmiş olsa daha büyük ...sorunlarla karşılaşıyoruz... ...altyapı hizmetleri yenilenmediğini görüyoruz... ...tabii... Ee, ...hem Türkiye'de hem İtalya'da... ...işte evet, dünyanın her yerinde bunu çünkü... görüyoruz... ...arttığını evet. görüyoruz... Bir ...ve sürekli işler bir durumda... ...yani sadece bir... E, ...ilk başta yapılmış bir sözleşme değil... ...daha sonra hem teknik hem de yönetimsel açıdan... E, ...tamamen bu özel şirketlere... Bağ, ...bağlı hale gelen... ...sözleşmelerden bahsediyoruz bir bambaşka sorunlu alanı ifade ediyor. O yüzden aslında bu tür altyapı hizmetlerinin kamu eliyle yapılması, kamu kaynaklarından yapılması Evet, yani yapılması kesinlikle şart. Şimdi bir şey daha eklemek istiyorum duran belki hani daha netleştirmek açısından. Ee, şimdi Gerçekten de belediyeler bağımlı hale geliyor. Yani dedin ya bir anlaşma yapılıyor. Bu sadece Hı. altyapının yenilenmesiyle biten bir şey değil. Daha sonra oradaki pek çok hizmetin devam etmesinde su ve hıfzı hizmetlerinin. Aynı zamanda işte diyelim ki bir e, arıtma tesisinden bahsediyoruz. Arıtma tesisinde küçücük bir parçanın değiştirilmesi için bile o şirkete bu genelde çok uluslu şirketler oluyor. O şirketleri belediyeler tamamıyla bağımlı hale geliyor. Bu da e, çok ciddi bir sorun. Ve tabii ki de her zaman e, işletme haline geldiği zaman kar odaklı olduğu zaman bu e, kamu hizmeti o zaman ne oluyor? Masraftan kaçınmak için altyapılar yenilenmiyor işte masraftan kaçınıyor falan derken kalite düşüyor. E kalitenin düşmesi ne demek? O suyun daha fazla temizlenmesi için daha çok masraf yapılması evet. demek. Bu da zaten tam maliyet prensibi gereği vatandaştan geri alınıyor. alınıyor. Tam bir kısır döngü yani. Hı hı. Aynen evet. öyle. Sonrasında e, işte büyük şehirlerde asgari ücretle geçinen dört kişilik ailenin bütçesinde yüzde on dört ya da yüzde on yediye yakın bir oran e, suya harcanıyor. Ama evet. bu suya harcanırken de işte musluktan temiz su içemiyorsunuz. İçme suyunuzu ambalajlı sulardan karşılıyorsunuz. Onlardaki e, hijyen e, meselesi ayrı bir sorun olarak duruyor. Zaten olayın bir başka boyutu da bu. Evet. E, Sürenimizin sonuna mı geldik Sonuna geliyoruz ama birkaç soru soralım Şimdi hepimizin dikkatini çekmiştir ee, Geçen hafta 1453 adet kamyonun 3. havalimanı inşaatı için bir araya gelip bir şov yapması Herkesin şahit olduğu bir şeydi Guinness rock, rekor, rekoru kırmaya çalıştılar falan kırdılar sanırım Şimdi bütün bunlara para ayrılıyor Evet, bu, bu su boruları neden yenilenemiyor? Buna niye para ayrılamıyor? Biz bunu sormak da istiyoruz. Kayıpların azaltılması meselesinde. Yani sadece evet. vatandaşın duyarlı olmasını çevre meselesinde... Yine e, başa dönecek olursak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi vatandaşlarımızı duyarlı olmaya çağırıyorum. E, ama lafı, duyarlıyız işte. Duyarlıyız. <gülüyor> e, ama bu duyarlılığımızın karşısında e, taleplerimizin de yerine gelmesi gerekir. Duyarlılığımızın göstergesi olarak zaten bu talepleri ifade ediyoruz. O yüzden de çok makul sorular. 1453 adet kamyonu e, gösteri yapacağız diye e, harcadığınız parayı çekeceğiz. Daha makul bir yere e, Harcayabilirdiniz Boruları yenilemeye e, final, Aktarabilirdiniz Veya uzaydan bile görünecek Üçüncü havalimanı inşa ediyoruz diye Her yerde o üçüncü havalimanını öyle lanse ediyorlar Ya yüz metre öteden bile görünemeyecek su borularını niye yenileyemiyorsunuz Yani küçük işlerde mi kötüsünüz Veya işte Bin gü günde bin gölet yaptık Böyle bir e, projede var biliyorsunuz Bin günde bin gölet o zaman bin günde Türkiye'nin tüm altyapısını değiştirin. Biz o zaman hani gerçekten bir e, hizmet yaptığınızı kabul edelim. E, size teşekkür edelim. Yani zaten hakkımızı istiyoruz. İnsan hakkımızı istiyoruz. Başka bir şey değil bizim istediğimiz. Evet. Son olarak şunu ifade edelim. Bu kayıp miktarlarının e, düşürme, yani düşebileceği bir seviye var. Evet. Dünya ortalamalarını da biliyoruz. İşte çevre mühendisleri odası, şebeke sularında kayıp... ...kaçakların istenirse %5'lere kadar çekebileceğini ifade ediyor bu yüzde %5'e düşmek demek Türkiye geneli içerisinde bir takım barajların yapılmaması anlamına gelir. Evet. Yapılmaması işte köylülerin elinden suyunun gasp edilmemesi anlamına gelir ya da onların işte göç etmemek zorunda, göç etmek zorunda kalmamaları anlamına gelir. Bunların hepsi aslında hem insan hem ekolojik. Yani Aynen. kamusal çıkar Hı. dediğimiz şey aslında doğanın çıkarından <gülüyor> ayrı bir şey değil. E, kamu ve e, Kamusal da işte doğanın ve insanın çıkarını ortaklaştırabileceğimiz somut yapılabilir e, şeyler bunları hayata geçirmek lazım. Yoksa birbirimize duyarlı olalım çağrılarından öte pratikte Hı. bu adımları atmak dünya çevre günü açısından daha hayırlı bir sonuç evet. doğuracaktır. Kutlayabileceğimiz bir dünya çevre günü diliyoruz sadece. Evet, Su Hakkı'ndan bu haftalık bu kadar. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Su Hakkı Kar için değil, yaşam için su. Hazırlayan ve sunanlar Akgün İlhan ve Nuran Yüce. Desteği için Açık Radyo dinleyicisi Özlem Altınkaya'ya genele teşekkür ederiz.